Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır. ...aceleci değildir. İslam'dan önce... ...Arabistan'da daha çok... ...olmakla beraber... ...hemen bütün zamanlarda ve... ...mekanlarda insanlar... ...yemin ettim diyerek... ...bazı yardımlardan... ...iyilik ve hizmetlerden... ...geri durmuşlar... ...ve durmaktadırlar. İnsanların kutsal bildikleri şeyler üzerine yemin etmeleri halinde buna sadakat göstermeleri ve sözlerini tutmaları kutsala saygı ve bağlılıklarının gereğidir. İslam'da da Allah mutlak kutsaldır. En yüce ve en derin saygı hedefidir, kaynağıdır. Müslümanlar Allah üzerine yemin etmişlerse bunu bozmamak durumundadırlar. Ancak yeminle pekiştirdikleri azimleri, kararları, iyiliği, takvayı ve insanların arasını düzeltmeyi engelliyorsa, bu da Yüce Allah'ın iradesine aykırıdır. Bu iki durum bir araya geldiğinde Allah Teala kullarına yeminlerini bozup kendi rızasına uygun bulunan iyilik ve hizmeti yerine getirmelerini istemektedir. Onun iradesi böyle olduğuna göre yemini bozmaktan ötürü saygısızlık yapma endişesi ortadan kalkmaktadır. Çünkü emir edepten üstündür. İslam'dan önce kutsal kabul edilen, büyük ve önemli bulunan birçok şeye yemin edilirdi. İslam bunları yasakladı ve yalnızca Allah üzerine vallahi, billahi, tallahi şeklinde yemin edilebileceği kaidesini getirdi. Allah üzerine yapılan bu yeminin manası, ''Doğru söylediğime, dediğimi yapacağıma Allah'ı şahit kılıyorum.'' demektir. Bunu söyleyen kimse ya ne dediğini bilerek, farkında olarak, sonucunu hesap ederek söylüyordur ya da alışkanlık icabı bu söz ağzından çıkıyordur. Tefsircilerin çoğuna göre ikincisi ayette la kelimesiyle ifade edilen ve bizim kasıtsız diye tercüme ettiğimiz yemindir. Böyle yeminlerde Sorumluluk yoktur. Yani günahı kefaretle telafi etme mecburiyeti yoktur. Bunun dışında üç çeşit daha yemin vardır. A. Yalan yere yemin. Gamuz. B. Bir fiil veya tasarrufu bir başka şeyin şartın gerçekleşmesine bağlayan talik yemin. C. Bir haber bilgi veya vaat doğru olmadığı halde öyle zannedilerek yapılan yemin. Bu ayette kalbin yöneldiği, azmettiği diye ifade edilen bir başka ayette ise ''Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar.'' şeklinde açıklanan yeminler aynıdır ve bu üç yemin çeşidini içine almaktadır. Bu yeminlerin sorumluluğu Mayda ayetinde bildirilen kefarettir. Hanefilere göre ise sorumluluğu bulunmayan love, yemin, yalan veya yalan ve asılsız olduğu bilinmeyen, böyle bir kasıt bulunmadan bir konu üzerine yapılan yemindir. Bu yemine hem dil alışkanlığı yüzünden ağızdan çıkan yeminler, hem de doğru zannedildiği için yapılan yeminler girmektedir. Bunların günah veya kefaret şeklinde bir sorumluluğu yoktur. Geriye iki yemin kalır. 1- Bilerek yalan yere yemin etmek. Bu büyük günahtır ve kefaretle telafi edilemez. Tefsir etmekte olduğumuz ayette geçen kasıtlı yemin budur. 2- Bir şarta bağlı fiillerle ve tasarruflarla ilgili yeminler. Bunların da bozulması, yerine getirilmemesi halinde sorumluluğu kefarettir ve maide ayetindeki bağladığınız yeminlerden maksat, yalan yere yemin değil, işte bu yemindir.